Ortalık yer <gülüyor> Kuşaklar arası bir telefon haspi hali. Hazırlayan ve sunanlar Serhanada ve Sarp Keskiner. Hocam nasılsınız? Merhaba Sart, iyiyim. Sağolun. Sen nasılsın? Nasıl ben de gidiyor? iyiyim. Teşekkürler. Sağolun. Barcelona'daydık. Epey de bir dolandık değil mi? Evet. Bazen günde 8-9 km e, ara sokaklar 15. 16. yüzyıl e, doldurulmuş yeni liman alanı ve Barcelona'da ortalık yer. Evet. E, bu limanına yürüdük ya ondan sonra limandan içeri girdik. Oturduğumuz yerler, bugünkü konumuz paralel. Birbirine paralel sokaklarda neredeyse yüzyıllık yıllık küçük işçi meyhaneleri. Kendi evet. vermutunu, şampanyasını yapan küçük Belki tapaz, Belki vermut, tapakları. paralele geçmeden vermutla başlanabilir. Çünkü ben e, geçen yüzyılın yılın ortasında çocukluk nesnelerin arasında yaşarken... Tekel vermut çok e, sevilen, tutulan bir e, içecekti. E, meşrubat kadar da hafiftir kendisi. E, fakat vermut kayboldu. Sirkülasyondan kalktı. Galiba Negroni diye bir İtalyan kokteyli var. E, aslında vermutla yapılıyor. Fakat galiba Türkiye'de olmadığı için vermut Martini kullanıyorlar. Hmm. O da aynı şey değil tabii. tabii. Ama e, evet Barcelona'da hala kendi vermutunu Şarabını, şampanyasını, şampanyasını ve tabii başka bazı e, yiyecek malzemeleri de yapan yerler var e, ama paralel yani evet. bugün paralel diyoruz üstelik paralel noktanel. Hello Serhan, the question on the spelling of paralel is funny because in Catalan we have three uh, ways to pronounce the, the L, the one is the simple L, second is a double L which goes together with this, which is the sound LL, such as in Sabadell or in, uh, yeah, mm. this is a sound which also exists in Spanish. Uh, for example, LLAMA. Uh, and then in Catalan we have a third, which is a double simple L, and this is the parallel. It's a double simple L. And in the uh, early 20th century, when we were discussing how to normalize Catalan, there were different alternatives to write this uh, simple double L and the double L. And that was controversial, and the solution they found was that the double L should be for the sound and the way to write the simple double L, like in parallel, should be uh, an L, a point that flies, and then another L. And this is how we call it, this uh, pun volat, the point volé on the. Uh, between the the two else, sorry for this this uh, rotation, a bit long but yeah you you raise very good questions, hack hack big hack. Gittiğimiz yerler çok çok keyifliydi birlikte ee, ama özellikle bu liman bölgesinin e, emek kısmının belki emeğin günün sonundaki bitiminden sonraki kutlamasının ...hala orada yaşıyor olması... ...yani o karakterlerle yaşıyor olması... ...değil mi? Çünkü... ...promenattaki yol... ...bu çok tartışılmış Barcelona'da... ...koparılmış... Evet, olimpiyatlar sırasındaki o dolgu... ...aslında şehri... ...başka Akdeniz şehirlerinde de gördüğümüz gibi... ...İzmir'de de şeyler. olduğu gibi... ...ve o Korniş denen... Yani ...alan... ...ortadan kaldırıldı... ...yani şöyle bir şey oluyor... ...ben... Daha olimpiyattan yıllar önce 90'ların ortası gibi, sonu gibi gittiğim zaman balık yediğin yerin önünden üzerindekini çıkarıp dar şeritten denize girebiliyordun. Şimdi özel olarak ayrılmış alanlardan giriyorsun. Üst geçitlerden yani, geçiyorsun. Evet, yani e, şehrin hayatını e, olimpiyat gibi bir etkinlik, ne kadar spor, ne kadar kültür, ne kadar turizm, ne kadar para ne kadar sermaye, ne kadar sponsorluk olursa olsun değiştiriyor ve o denizle ilişkisini koparıyor. Ama ne duruyor? Paralel duruyor. Evet. Paralel deyince e, yani o e, açıklama İspanyolca'da 2 bazen bazen yel okumamak için paralel okuyan paralel okumamak için paralın yanına bir de nokta koyup tire filan da değil. Böyle bir Kelime yani dil insana ne kadar aklıma şey geliyor. Acaba orada kasıt denize paralel mi? Ya da noktanın denizi şehirden ayrışım mı? Acaba ekvatora paralel mi? Evet. Çünkü bütün onlar da birer paralel. Acaba şimdi e, hani Google Map'ten büyütsek, genişletsek Barcelona'yı, o upuzun caddeyi de alsak. Üzerinde bir sürü Aziz'in adına saplanan sokaklar var eski şehir tarafına doğru. Ee, acaba Ekvator'un paraleline de <gülüyor> paralel bir şey çık var mı diye aklıma geliyor. Paraleller nasıl koşuyorlar bir de kendi aralarında? Koşup duruyorlar hani sonsuzda buluşma evet, buluşma. Yani o iki yöne doğru koşuyor olması bir yandan da eşittir işareti geliyor benim aklıma. Yani o eşitliği de işaret ediyor olması ama eşittir işaretindeki başın sonun belli olması... Yani o sokaklara girdiğimiz zaman şunu da e, düşündüm. Bazı şehirler var oraya ilk defa inseniz bile kendinizi bir anda çok rahat sanki evinizde hissediyorsunuz gezerken bu ızgara plan e, sanırım buna yol açıyor, değil mi? Yani ne olursa olsun bir yere çıkabiliyor olacağınızı bilmek. Yani başınızı kurtarabiliyor olacağınızı bilmek mesela. Yani bir yeni bir şehre indiniz, orada bir güvensizlik duygusu varken o paraleller bir anda o güvensizlik duygusunu silebiliyor. Çünkü orası olmazsa paraleline geçelim, şuraya da varırım. Komik tarafı şu, Barcelona'da bir de Diagonal diye cadde var. <gülüyor> Paralelle yetinmeyi falan bana... Diagonal, ya bu, bu kadar geometrik ister istemez aklıma, nedense müzik dediğimizde aklıma İlhan Mimaroğlu çarşımı geliyor. Aha. Çünkü geometriyle çok yakından ilgili. Ee, belki jimnopediler falan da olabilir ama İlhan Mimaroğlu daha çok geliyor aklıma. Ee, onun kendi müzikleri üzerine kaydettiği, bazen bambaşka konularla ilgili kaydettiği videolar geliyor filan Onun sesi geliyor oradan. Tabii, Barcelona deyince, e, İspanya İç Savaşı'nda Barcelona'nın her zaman Cumhuriyet'ten yana durmuş olması ve e, katıldığımız e, kültürle ilgili toplantılarda e, ister istemez konunun... E, YoCLD Kultürapolis toplantıları. Evet, evet. E, kültür kenti iddiasında ister istemez konunun kültürel haklara gelmiş olması e, ve e, konuşmaların çoğunun tercümesiz katalanca olması da bizi hem üzdü hem düşündürdü e, ister istemez. E, ama e, turistlerle şehirdeki hayat arasındaki dengeyi kurabilmek çok zor. Yani bazen hissediliyor bazen hissedilmiyor bazı yerlerde hissediliyor bazı yerlerde hissedilmiyor ama o hareketin ortasında şehrin e, nesi diyelim? ...tabiatı mı diyelim, özü mü diyelim, ruhu mu diyelim ne... ...onun da tam olarak bozulmamış olması hiç yabana atılır bir şey değil. Yani mutlaka ve mutlaka korunması gereken ama nasılı biraz da orada yaşayanlara bağlı bir konu. Çünkü çok da belirleyici oluyor. Evet işte orada da şekil aslında belki paralel hayatlar üretiyor yani... Aa, göç yoğun mahalle bon Pastor ama işte onun hemen e, paralelinde olan paralel caddesi durağı Orada, e, oradaki hayatla hemen onun paralelinde olan e, sığınmacıları mültecilerin ağırlıklı olarak yerleşmiş olduğu mahalle e, bu paralel hayat, hayat üretme meselesinde İlhan Mimaroğlu e, Kuzgunacar ve Bülent Aral'ın da paralel hayatlar sürdüğünü e, düşündüm ben siz söyleyince. Çünkü mesela Kuzgun O zaman böyle bir programa da yakışır yani. Ortalık yere bunlardan biri yakışabilir yani. Evet. Ne dersin? Evet. Mesela Kuzgun Hacer ailesinden uzak olduğu dönemde son derece rock roll yaşarmış. Yani sınırsız gitti, ve sonsuz. Gitti, uzaklaştığı evet, zaman. Ailenin yanındayken de son derece mazbut bir hayat sürermiş. Evet böyle enteresan bir paralelliği var onun Bülent allere baktığımız zaman Bülentlerin Amerika'daki hayatıyla Türkiye'de ailesinin yanına anne yani annesinin yanına geldiği zamanki hayatı da birbirinden çok bağlantısız hayatlar İlan Mimaroğlu'nun da öyle bir vaziyeti var bir New York'taki hayatı var bir işte İstanbul'a geldiği zamanki hayatı var Adana'dan Kurtuluş Türk güveninde aynı kuzgunağı gibi bir hayatı varmış yani Adana'da işte Bambaşka bir çevrenin içerisinde programı bitirdikten sonra sabahın dördünde pavyona gidip şimdi garson kardeşlerim için bir saat müzik yapacağım diyen onların bir karakter. Ama İstanbul'da mesela pop camiasının içerisinde bambaşka bir kurtuluş Türk güven var gitarist olarak. E, bu paralel hayatlar kurma e, üzerine ne söyleyebiliriz. Evet kolay değil e, yani hep şeyi düşünüyorum paralel bir şeye paralel olduğunun farkında mıdır? Paralelin bilinci diye bir şey var mı? Yani, e, biz dışarıdan baktığımızda söylüyoruz, bizim koyduğumuz bir şey yok ki o. Geometri aslında, e, ama yok, zaten e, insanoğlu bunu dille yaratmış. Hayatta karşılığı olmayan bir şey, en karşılığı olan da bile karşılığı olmayan bir şey, bir yandan da her yerde var. Dolayısıyla ben hep o paralelin bilincini sorguluyorum ve o paralelliğin içinde olan ve paraleli yaşayan acaba kendini nasıl hissediyor? Yani bu galiba cevabı da çok kolay olmayan bir soru. O caddenin denizle ilişkiyi hatırlatan tek yer gibi kalmış olması da enteresan. İzmir'de aklına benzer bir şey geliyor mu? E, gelmiyor çünkü hani İzmir'de de sahil bandının doldurulmuş olması e, ve orada o zaman çok tartışmaya açıldıydı ya. Işte İzmir'in denizden kopartılması bu nasıl korkunç bir şey sahile böyle bir otoyol yapılması e, deniyordu. Ama bugün baktığımızda İzmir'in kendi... İkinci kordon peki? 2. Ha, şimdi oraya, işte oraya da geleceğim ikinci kordonu. Onun paraleli çünkü tam değil mi? Evet, evet. Yani Frank Caddesi aslında. <gülüyor> Fakat orada da bazı yollar yangından sonra diyelim kestirmeden söyleyelim. E, yok edilerek e, paralele dönüşmüş. Paralel o zaman bir kurmaca. Tabii. Hayatın kendisinde olan bir şey değil. Zihnimizde kurduğumuz bir şey. Ama sonra ne oldu? Mesela... Ee, o çim alanlar boşken işte 2013'te Gezi'den sonra e, herkes çimlerde oturmaya başladı. Biz 2011'de ne konuşuyorduk İzmir Deniz Projesi sırasında? Sahil bomboş duruyor, niye burada kimse oturmuyor derken 2 sene sonra bütün her şey değişti ve bugün işte yılda 8 ay Neredeyse akşam saat 5'ten itibaren e, her iki hava sıcaksa, iklim müsaitse yüz binlerce kişinin aynı anda oturduğu bir kamusal alana dönüştü. Demek bir paralel proje söz konusu. Yani o belediye başkanının bambaşka bir niyetle şehre tahammüden yaptığı şeyin böyle bir şeye dönüşmüş olması. İstanbul'da da bir başka belediye başkanının benzer bir niyetle yaptığı şeyin bugün koskocaman bir alana dönüşmüş olması mıdır? Şey. Aslında biliyor musun ne? Şu e, viyadük ayakları var ya limana doğru hı hı. İzmir'de. Onların böyle bir yok yer haliyle e, sanat için araçsallaştırılmasını çok istiyorum. Bir evet. kuvvetli bir küratör. O zaman çok konuşmuştuk bunu aslında. <gülüyor> evet, evet. yani, yani onlar olabilir altı neye dönüşebilir? Direniş e, simgeleri benim gözümde, direniş anıtları. Çok fazla müdahale etmeden ama sağın solunu kullanarak ne kadar güzel İzmir'de bir yeni hal var belki de düşünmüşlerdir olabilir. 2023 sürpriz olabilir. Olur. ama mesela paralelindeki ikinci kordonun da bu anlamda e, bütün hemen önündeki kalabalıktan kopuk bir Araç Caddesi'ne dönüşmüş olması ya da herkesin aceleyle yürüyüp geçtiği bir caddeye dönüşmüş olması da çok e, ilginç yani, evet. bu tarafta çok büyük bir kalabalık var bu tarafta çok büyük bir tenhalık var ve aralarında sadece belki ne bileyim 15-20 metre var yani. Demek ki paraleller birbirlerini hissetmiyorlar. Bazen tahmin ettiğimiz gibi veya geometride tahayyül ettiğimiz gibi olmuyor belki. Gerçekten o caddedeki farklılık bir ucundan bir ucuna yüründüğünde sanki şehre dair şeyler paralelde kalmış gibiydi. Çünkü öbür taraf işte gene Kruaziyerler bütün Akdeniz liman şehirlerinde Venedik başta olmak üzere tehdit altında tutan Kruaziyerler orayı da esir almışlardı. Bambaşka bir trafik. Viking gemileri de vardı bu arada. Evet, evet. yani o da bir süre sonra gerçekten böyle bir sadece gösteriden ibaret bir şey haline geliyor ve asla asla olmuyor. Yani e, yapıyorlar sonradan, benzetiyorlar Osmanlı kayıkları gibi ama asla asla olmuyor. Çünkü e, ne zaman o zaman ne mekan o mekan. Evet, o zaman işte onun karşılığı da e, 7 euroya gemi gezme oluyor. Evet, o kadar. O kadar. O kadar. Yani bu da işte bir denizden kopma, uzaklaşma değil Tabii. mi? Yani bunun karikatürleşmesi. Tabii denizin kesinlikle hayatın parçası olmaktan çıkması etel adnan ne güzel anlatır. Beyrut'ta çocukken e, annesi onu deniz kıyısına götürürmüş ve böyle bir küçücük koyumsu bir kayanın dibinden denize girermiş. Fakat belime ip bağlardı diyor. Belki başıma bir şey gelir diye onu çekiştirir diye diyor e, anlatıyor. Çok güzel. Anı da rahmetle analım bu vesileyle. Evet. İki dili birbirine paralel götürme çabası Tam Kultura hikaye o değil miydi? Evet, evet. Yani bir yandan işte katalanca konuşma ama işte sorulara İspanyolca cevap ver Hatta sunumlardan bir tanesi çok enteresandı. Dedi ki yani konuşmacı, Portekizli bir konuşmacı. Ben bu konuşmamı dört dilde aynı anda yapacağım. Hakikaten de dört dili birbirine karıştırarak konuştu. Yani performans. müthiş bir evet, bir performans gibiydi. Portekizce konuşurken Katalanca'ya geçip, Katalancadan İspanyolca'ya geçip, oradan İngilizce'ye geçip ve bütün bunların hepsinin son derece akıcı bir şekilde bir su gibi aktı ve herkesin hayretle dinlediği bir sınımdı. Çünkü herkes onu anladı. Yani aslında birbirine paralel giden iki tane paralel kullandı. Portekizce İngilizce'yi kullandı, Katalanca'yı ile İspanyolca'yı kullandı. İspanyolcayıla Portekizciyi kullandığı böyle kendi içinde birçok paraleller üretti. Tabi işte. Anlatı da paralellik. E, yani e, dil meselesi o, o sokağın, o caddenin adının yazılmasındaki paral nokta lel meselesinde niye para lel? Çünkü öyle yazılsa belki gene para yel, para yel e, gibi okunacak e, ve. İlginç bir taraf iki kelimeyi birleştirmediği için araya tire değil de nokta koyuyorlar. Full stop. Ee, evet başka bir dilde karşılığı var mı bilmiyorum ama e, bir şair olan varsa aramızda dinleyenler arasında belki onlar Türkçede de buna benzer bakalar çıkarabilirler yani kim bilir. Neler gördük başka tabaktaki paraleller vardı. Mesela biz yemiyoruz değil mi sülines. Çok İlginç geldi bana. Aslında 60'larda e, İzmir'de yeniyormuş 60'ların sonuna kadar sürdüğünüz. Öyle mi? Ben, ben çocukken yenildiğini hatırlamıyorum. Fakat çok ucuza e, kurt kadar değil fakat çok ucuza gene e, böyle balıkçı sepetlerinde düz e, yassı balıkçı sepetlerinde satıldığını ve onu parçalara ayırarak yem olarak kullandığımızı çok net hatırlıyorum. Ama Yiyecek olarak mutfağımızda imiş, e, imiş. Evet. seferatlar özellikle tüketilmiş. Evet, işte. öyle e, e, yani bir, muhtemelen e, belli bir yerlerinde kalmış olmalı. Üstelik e, Frank dillerinde e, bizim dediğimiz gibi ve muhtemelen bak bilmiyoruz, e, bakmayacağız diye de söz verdik sözlüyor ama muhtemelen e, Yunan dilinde Sulunes olsa gerek. Çakı diyorlar çünkü en basit bir şekilde bir cep çakışlarına benziyor. Şöyle kemikten yapılmak için bir ve nasıl lezzetli? Evet, e, Portekiz mutfağında da işkembeyle sülnezin birlikte pişirildiği tekstür olarak birbirine çok yapıştırılmış Portekiz mi Portekiz Portekiz, Portekiz. Evet. Ee, özellikle işkembinin bizim e, 40 kat dediğimiz, Adanalıların 40 hmm, kat dediği hmm. ondan sonra kısmıyla sü sülinizin birlikte pişirildiği bir tarif var. Mesela e, tabaktaki paralellere baktığımızda ha. çipironesinde paralel şeklinde servis edildiği değil mi? Evet. Ee, sülinizin paralel şeklinde servis edildiğini gördük. Evet. Orada. Evet. Ee, şey, etkileyici tabii yani Nava hitos diyorlar, bıçakçık yani çakı, öngüme, evet. Öyle bakınca bir süre sonra her şey insanın gözüne paralel görünmeye başlıyor. Yani paralel neye bakayım deyince Allah'a yani bütün ayrıntılar paralel görünmeye başlıyor. Dünyanın kendisi paralellerden ibaret oluyor. O da insanın zihnindeki kurgunun nesnelere geçmesi. Yani aslında var olmayan bir şey ama onu nesnelere dilin de galiba sihri burada. Yani aslında var olmayan bir şeyi önce kurguluyor, isim veriyor, onu adlandırıyor. Sonra her şeyi onunla görmeye başlıyor.